3201. Orucu yemeği gerektiren şeyler, H.Z. Ebu Hüreyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ve vesselam buyurdular ki, Ramazan ayında, hasta veya ruhsat sahibi olmaksızın kim bir günlük orucu yerse, bütün zaman boyu oruç tutsa bu orucu kazay edemez. 3202. Kefaret, H.Z. Ebu Hüreyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bir adam geldi ve ''Ey Allah'ın Resulü, helak oldum'' dedi. ve Vesselam, seni helak eden şey nedir?'' diye sorunca, ''Oruçluyken hanımıma temas ettim'' dedi. Bunun üzerine Resulullah'la aralarında şu konuşma geçti. ''Azat edecek bir köle bulabilir misin? Hayır, üst üste iki ay oruç tutabilir misin?'' ''Hayır, altmış fakiri doyurabilir misin?'' ''Hayır, öyleyse otur, biz bu minval üzere beklerken, Aleyhissalatu ve selama içerisinde hurma bulunan bir büyük sepet getirildi. Soru sahibi nerede?'' diyerek adamı aradı. ''Adam, benim, buradayım.'' deyince, Aleyhissalatu ve selam, şu sepeti al, tasadduk et.'' dedi. ''Adam, benden fakirinimi, Allah'a yemin ediyorum.'' Medine'nin şu iki kayalığı arasında benden fakiri yok cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah güldüler ve öyleyse bunu ehline yedir buyurdular. 3203 Kefaret İmam Malik'e ulaştığına göre Enes İbn-i Malik radıyallahu an yaşlanınca oruç tutamaz oldu. O zaman orucu yedi ile oruca bedel fidye ödedi. 3204 Kefaret Yine İmam Malik'e ulaştığına göre Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhümaya hamile kadın. Karnındaki çocuk için endişeye düşecek olur ve oruç da kendisine ağır gelmeye başlarsa ne yapmalı diye sorulmuştu. Şu cevabı verdi. Orucu yer. Her gün için bir fakire. Resulullah aleyhissalatü vesselamın müddi ile bir münt buğday verir. 3.205 Kefaret İbn Ömer radıyallahu anhümaya anlatıyor. Resulullah ve selam buyurdular ki kim üzerinde Ramazan ayının orucu olduğu halde ölecek olursa ölünün velisi her bir gün yerine bir fakire yiyecek versin 3206 Kefaret Kasım İbnu Muhammed Rahimehullah'tan anlatıldığına göre şöyle diyordu üzerinde Ramazan borcu olan kimse kaza edecek güç ve kuvvetli olduğu halde müteakit Ramazan gelinceye kadar bunu Tutmamış ise, her bir gün yerine bir fakire bir münt buğday vermeli ve orucu kaza etmelidir. 3.207 Sabır H.Z.N.S. Allahu An anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam, ölen çocuğu için ağlamakta olan bir kadına rastlamıştı. Allah'tan kork ve sabret buyurdu. Kadın ızdırabından kendisine hitap edenin kim olduğuna bile bakmadan, benim başıma gelenden sana ne? dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam uzaklaşınca, kadına, bu Resulullah idi, dendi. Bunun üzerine, kadın çocuğun ölümü kadar da söylediği sözden dolayı utanıp üzüldü. Özür dilemek için doğru ve Vesselam'ın kapısına koştu. Ama kapıda bekleyen kapıcılar görmedi. Doğrudan huzuruna çıktı ve, Ey Allah'ın Resulü! O yakışıksız sözü sizi tanımadan tarif ettim bağışlayın dedi. Aleyhisselatü vesselam Selam. Makbul sabır. Musibetle karşılaştığın ilk andakidir buyurdu. 3208. Sabır. Ümmü Sereme Allahu anha anlatıyor. Resulullah aleyhisselatü ve Selam'ı şunları söylerken işittim. Kendisine bir musibet gelen Müslüman Allah'ın emrettiği. İnna lillahi ve inne ileyhi raciün. Allah ümme fi musibeti vahduf ve hayran minha. Bir Allah'ınız ve ancak O'na döneceğiz. Bana bu musibettim için ücret ver. Ve bana bunun arkasından daha hayırlısını ver. Derse Allah o musibeti alır ve mutlaka daha hayırlısını verir. Ümü, Çerim eder ki. Ebu Seleme radıyallahu anh vefat ettiği zaman ben. Ebu Seleme'den daha hayırlı olan hangi Müslüman var? Resulullah aleyhissalatu ve Çerim'e ilk hicret eden hane. Onun hanesiydi dedim. Ben bunu söyledikten sonra Allah onun yerine bana Resulullah Aleyhissalatu ve selamı verdi. Şöyle ki Resulullah Aleyhissalatu ve selam bana Hatib İbn Ebi Beyta'yı göndererek kendisi için beni issettirdi. Ben benim küçük bir kız çocuğum var. Ayrıca ben kıskanç bir kadının. Resulullah'ın ise birçok hamamı var. İmtiza çıkıklıktan korkarım diye cevap verdim. Resulullah ve selam. kız çocuğuna gelince, Allah'a dua ederiz. Onu kendisinden müstanıklılar. Kıskançlığı için de Allah'a gidermesini dua ederim buyurdular. 3209 Sabır, Ebu Sinan anlatıyor. Oğlum Sinan'ı defnettiğimde kabrin kenarında Ebu Talha el halini oturuyordu. Defin işinden çıkınca bana, sana müjde vermeyim mi? dedi. Ben, Tabii söyle dedim. E bu Musa el-İşari Allahu. Am bana anlattı diye sözle başlayıp Resulullah'ın şu sözlerini nakletti. Bir kulun çocuğu ölürse Allah meleklere şöyle söyler: "Kulumun çocuğunu kabzettiniz mi?" Evet derler. Yani kalbinin meyvesini elinden mi aldınız. Melekler yine evet derler. Allah tekrar sorar: "Kulum bu esnada ne dedi?" Hamdetti ve istircada bulundu derler. Bunun üzerine Allah-u Teala Hazretleri şöyle emreder. Öyleyse, kulun içince nette bir köşk inşa edin ve bunu Beytul Hamd Hamdeli diye isimlendirin. 3210 Sabır Ebu Hüreyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Allah-u Hazretleri şöyle demiştir. Ben kimin iki sevdiğini almışsam ve o da sevabını umarak sabretmişse, ona, ''Cennet dışında bir mükafat vermeye razı olmam.'' Derim ki, bu hadisi Buhari ile tahriş etti. Ondaki ibare şöyle. H. Z. Enes Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselamın şöyle söylediğini işittim. Allah-u Teala hazretleri buyurdu ki, ben kulumu iki sevdiğiyle imtihan edersem o da sabır gösterir ve sevabı umarsa onlara bedel cenneti veririm. Buradaki iki sevdiğiyle gözlerini kastediyor. Doğruyu Allah bilir. 3211. Sabır. Abdullah İbn Am, İbn-i Allahu Asadiyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki. Mümin kul. Arıs-ı içindeki az arıs sevdiği evladı elinden alındığı zaman sabreder ve mükafat umarsa Allah o kulu için cennetten aşağı bir mükafaata razı olmaz. 3.212 Sabır, ataym İbn Ebi Rabah anlatıyor. İbn Abbas radıyallahu anhüma bana. Sana cennet ehlinden bir kadın göstermeyin mi? Dedi. Ben de. Evet göster. Dedim. İşte dedi. ''Şu siyah kadın var ya, o Resulullah'a gelip, ben sarılayım. Nöbet gelince üstümü başımı açıyorum. Allah'a benim için dua ediver hastalıktan kurtulayım.'' dedi. ve selam. dilersen sabret. Sana cennet verilsin. Dilersen sana şifa vermesi için Allah'a dua edivereyim.'' Ediver, dedi. ''Kadın, öyleyse sabredeceğim. Ancak üstümü başımı açmamam için dua ediver.'' dedi. Resulullah da ona öyle dua etti. 3213. Sabır Ata İbn Yasar rahimehullah anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki: Kul hastalandığı zaman Allah Teala hazretleri ona iki melek gönderir ve onlara: Gidin bakın kulun yardımcıları ne diyor, bir dinleyin der. Eğer o kul melekler geldiği zaman Allah'a hamlediyor ve senalarda bulunuyor ise, onlar bunu her şeyi en iyi bilmekte olan Allah'a yükseltirler. Allah-u Teala Hazretleri, Bunun üzerine şöyle buyurur. Kulumun ruhunu kavg edersen, Onu cennete koymam kulumun benim üzerimdeki hakkı olmuştur. Şayet şifa verirsem, Onun etini daha hayırlı bir etle, Kanını daha hayırlı bir kanla değiştirmem ve günahlarını da affetmem üzerimde hakkı otmuştur. 3214 Sabır Habbab İbn-i Eret Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve re selam kabelin gölgesinde bir bürdeye yaslanmış otururken, gelip müşriklerin yaptıklarından şikayette bulunduk. Bize yardım etmiyor musun? Bize dua etmiyor musun? Dedik. Şu cevabı verdi. Sizden. Önce öyleleri vardı ki, kişi yakalanıyor. Onun için hazırlanan çukura konuyor. Sonra getirilen testere ile başının ortasından ikiye bölünüyordu. Bazısı vardı. Demir taraklarla taramıyor. Vücudunda sadece et ve kemik kalıyordu. Bu yapılanlar onları dininden çeviremiyordu. Allah'a kasen olsun Allah bu dini tamamlayacaktır. Öyle ki, bir yolcu devesine bineni sanadan kalkıp hadan evte kadar gidecek. Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmayacak koyunu içinde sadece kurttan korkacak. Ancak siz acele ediyorsunuz. 3215 Sabır Üsame İbnu Zeyd radıyallahu anhyuma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü ve selamın kızı Zeynep babasına birisini göndererek oğlum ölmek üzere. Son nefesini verirken yanında hazır ol diye rica etti. Resulullah aleyhissalatü ve selam adamı geri çevirirken Selamını söyle ve şunu hatırlat. Alan da Allah'tır. Veren de Allah'tır. Her şeyin onun yanında muayyen bir eceli vardır. Sabretsin ve Allah'ın sabredenlere vereceğim kafa düşünsün. 3216 Sabır H.Z.N.S. radıyallahu an anlatıyor. Ebu Talha'nın bir oğlu hastalandı. Sonunda Ebu Talha evde yokken vefat etti. Çocuğun öldüğünü bilmiyordu. Hanımı Çocuğun öldüğünü görünce, çocuğun defne için gerekli hazırlığı yaptı. Onu evin bir kenarına koydu. Ebu Talha akşam olup eve gelince, çocuk nasıl oldu diye sordu. Hanımı, sükunete erdi. İstirahat'e kavuşmuş olmasını umarım diye yuvarlak bir cevapta bulundu. Ebu Talha hanımının doğru söylediğini zannetti. Sonra hanımı, akşam yemeğini getirdi. Yatağını hazırladı. Sonra kocası için süslendi. Ebu Talha temasta bulundu. Sabah olunca Ebu Talha gülfetti. Evden çıkacağı zaman hanımı çocuğun ölümünü haber verdi. Ebu Talha, Resulullah Aleyhissalatu vesselam sabah namazı kıldı. Sonra kadının yaptığını bir bir anlattı. Resulullah ve vesselam. Allah gecenizi hakkınızda mübarek kılmış olsun buyurdular. Sonra onlara Allah-u Teala Hazretleri 9 evlat verdi. Hepsi de Kur'an'ı okudular. 3217 Sabır Kasım İbni Muhammed anlatıyor. Hanımım vefat etmişti. Bana Muhammed İbni el Kur'adi Taziyeye baş sağlığı dilemek maksadıyla uğradı. Ve şunu anlattı. Beni İsrail'de fakih Alim Abid Gayretli bir adam vardı. Onun çok sevdiği karısı vefat etmişti. Onun ölümüne adam çok üzüldü. Öyle ki, bir odaya çekilip kapıyı arkadan kapattı. Yalnızlığa çekildi. Kimse yanına giremedi. Onun bu halini, beni İsrail'den bir kadın işitti. Yanına gelip, benim onunla bir meselem var. Kendisine bizzat sormam lazım dedi. Halk oradan çekildi. Kadın kapıda kalıp, mutlaka görüşmem lazım dedi. Birisi adama seslendi. ''Burada bir kadın var. Senden bir şeyler sormak istiyor. Mutlaka bizzat görüşmem lazım. Bizzat sormam lazım.'' diyor. Herkes gitti kapıda sadece o kadın var ve ayrılmıyor. İçerideki adam. ''Ona müsaade edin gelsin.'' dedi. Kadın yanına girdi. ''Ve... Sana bir şey sormak için geldim.'' dedi. Adam. ''Nedir o?'' deyince kadın anlattı. Ben komşumdan iğreten bir gerdanlık almıştım. Onu bir müddet takındım ve iğreten kullandım. Sonra onu benden geri istediler. Bunu onlara geri verelim. Mi adam. Evet. Vallahi vermelisin dedi. Kadın. Ama o epey bir zaman benim yanımda kaldı. Onu çok da sevdim dedi. Adam. Bu hal senin. Kolyeyi onlara iade etmeni daha çok haklı kılıyor. Zira onu yâredeli çok zaman olmuş demişti ki. Bu cevabı bekleyen kadın atıldı. Allah iyiliğini versin. Sen Allah'ın sana önce edip, sonra senden geri aldığı şey mi üzülüyorsun? O, verdiği şeye senden daha çok hak sahibi değil mi dedi. Adam bu nasihat üzerine içinde bulunduğu duruma baktı ve kendine geldi. Böylece Allah, kadının sözlerinden adamın istifade etmesini sağladı. 3.218 Sabır, Ebu Musa radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, işittiği şeyin verdiği eczaya aziz ve celil, olan Allah'tan daha sabırlı kimse yoktur. Çünkü ona şirk koşulur. Evladılar nispet edilir. O, yine de onlara afiyet ve rızık vermeye devam eder. 3.219 Sabır, İbnu Mesud radıyallahu an anlatıyor. Peygamberlerden Aleyhisselam birinin acıklı bir hikayesini anlatmış olan Resulullah ve Vesselam'ı şu anda sanki tekrar seyrediyor gibiyim. Demişti ki, kavmi ona şiddetle vurup yaralamıştı. O hem akan kanlarını siliyor, hem de Allah'ım kavmiyini mağfiret et. Çünkü onlar bilmiyorlar demişti. 3220 Sabır Abdurrahman İbni Kasım anlatıyor. Resulullah ve selam buyurdular ki, Benim yokluğumdan hasıl olan musibet, Müslümanları musibetlerinde teselli etmelidir. Bir başka rivayette şöyle denmiştir. Kim bir musibete uğrarsa, Benim yokluğum sebebiyle maruz kaldığı musibetini hatırlasın. Çünkü bu, en büyük musibettir. 3.221, Sabır, Yahya İbn-i Resulullah ve Vesselam'ın ashabından bir yaşlıdan naklediyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, İnsanlara karışıp onların ezalarına katlanan Müslüman, onlara karışmayıp, ezalarına katlanmayandan hayırlıdır. 3222 Sıdk ve Doğruluk İbn-i Mesud Adiyallahu -e An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Sıdk insanı bir Allah'ı razı edecek iyiliğe götürür. Bir de cennete götürür. Kişi, doğru söyler ve doğruyu arar da sonunda Allah'ın indinde sıdk doğru sözlü diye kaydedilir. Yalan da kişiyi haddi aşmaya götürür. Haddi aşmak da ateşe götürür. Kişi yalan söyler ve yalanı araştırır da sonunda Allah'ın indinde yalancı diye kaydedilir. 3223 Sıdk ve doğruluk Ebdi Cezai Rahimekullah anlatıyor. Hasan İbn Ali radıyallahu anhimeye Resulullah aleyhissalatu ve selamdan ne ezberledin diye sordum. Şu cevabı verdi. Aleyhissalatu ve selamdan sana şüphelen şeyi terk et. Emin olduğun şeye ulaşıncaya kadar git. Zira sıdk doğruluk kalbin anıdır. Yalan şüphedir. 3224. Sadaka ve nafakanın fazileti. Ebu Hübeyir Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu sellem buyurdular ki, temişelerinden kimle tasadduk ederse ki Allah sadece temizi kabul eder, Rahman onu sağ eliyle alır ki onun her iki eli de sağdır. Bu sadaka tek hurma bile olsa, o, Rahmanın avucunda doğadan daha iyi de oluncaya kadar büyür. Tıpkı sizin bir tayı veya bir bolu büyütmeniz gibi o da sadakanızı büyütür. 3.225 Sadaka menfaatinin fazileti. Yine Hazreti Ebû Hüreyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Bir adam boş bir arazide giderken bulut içinden gelen bir ses işitti. "Falancanın bahçesini sula." diyordu. O bulut uzaklaşarak suyunu bir keteleye kayalar boşalttı. Derken oradaki sel yollarından biri bu suların tamamını akıtmaya başladı. Adam da suyun istikametini takiben yürüdü. Bir müddet sonra, suyu bahçesine çevirmek üzere elinde bir kürek, çalışan bir adam gördü. Ona, ey Allah'ın kulu ismin ne diye sordu. Falan dedi. Bu isim, adamın buluttan işittiği isimdi. Bu sefer o sordu. Ey Allah'ın kulu, peki sen benim adımı niye sordun? Ben sana şu suyu getiren buluttan bir ses işitmiştim. Senin ismini söyleyerek halının bahçesini sulah diyordu. Sen bahçede ne yapıyorsun Madem ki sordum, söyleyeyim. Ben bu bahçeden çıkan masule nezaret ederim. Ondan çıkan masulün üçte birini tasadduk ederim. Üçte birini ben ve ailem yeriz. Üçte birini de bahçeye iade ederim dedi. 3226. Sadaka ve nafakanın fazileti. Yine Ebu Hübeyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki bir dirhem yüz bin dirheme geçmiştir. Bu nasıl olur ey Allah'ın Resulü diye sordular. Şu cevabı verdi. Bir adamın iki dirhemi vardı. Bunlardan daha iyisini tasadduk etti. Diğeri ise malının yanına varıp malından 100 bin dirhem çıkardı ve onu tasadduk etti. 3227 Sadaka ve nafakının fazileti, i̇bn Abbas radıyallahu anhüm'ın anlattığına göre, kendisine bir dilenci gelmiş o da dilenciye sormuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed aleyhissalatu vesselamın onun elçisi olduğuna şehadet ediyor musun adam? Evet deyince tekrar sormuştur. Oruç tutuyor musun adam tekrar evet demiştir. Bunun üzerine i̇bn Abbas, sen istedin. İsteyenin bir hakkı vardır. Bizim de isteyeni vermek, üzerimize vazifedir der ve ona bir elbise verir. Sonra ilaveten der ki, Resulullah aleyhissalatu selamı işittim şöyle demişti. Bir Müslümana elbise giydiren her Müslüman mutlaka Allah'ın hıfzı altındadır. Ta o giydirdiğinden bir parça onun üzerinde bulundukça. 3228, sadaka ve nafakının fazileti. Ebu Said Allahu anh anlatıyor. Bir bedeli gelerek, Ey Allah'ın Resulü! Bana hicretten haber ver dedi. Aleyhi vesselam. Va Vah sana! O ağır bir iştir. Senin develerin var mı dedi. Adam, evet deyince, zekatlarını veriyor musun diye sordu. Adam yine evet deyince, öyleyse sen o uzaklarda kal ve çalış. Zira Allah senin amelinden hiçbir şeyi eksiltmeyecektir buyurdu. 3229. Sadaka ve nafakanın fazileti. Ebu Hüreyre radıyallahu an anlatıyor. Ç. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki. Sadaka Rabbin öfkesini söndürür ve kötü ölümü bertaraf eder. 3230. Nafaka. Ebu Hüreyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki. Kulların sabaha erdiği her günde iki melek şamadan iner ve bunlardan biri şöyle dua eder. Ey ilahımız, infak edine halef devam ver. Diğeri de şöyle dua eder. Ey ilahımız, Cimriye'le telaf ver. Bir başka rivayette. Allah-u Hazretleri şöyle der. Ey oğlu, Sen infak et. Ben de sana infak edeyim şeklinde gelmiştir. 3231 Nafaka Ebu Zeyr Allahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Müslüman olan bir kul, sahip olduğu her bir maldan Allah yolunda bir çiftini infak ederse, cennetin kapıcıları onu mutlaka karşılar ve her biri kendi beklediği kapıdan girmesi için davet eder. Bu nasıl olur diye sorulmuştu. Şöyle cevap verdi. Diyelim ki malı deve cinsindendir. İki deve. Sığır cinsindendir. İki sığır infak eder, 3232. Nafaka, Ebu Hurer'e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, bir dinar var Allah yolunda harcadın, bir dinar var köle azat etmedi harcadın, bir dinar var fakirler için tasadduk ettin, yine bir dinar var onu da ailem için harcadın. İşte hep hayırda harcanan bu dinarların sana en çok sevap getirecek olanı ehlinin için harcadığındır. 3233 Nafaka bu Mesud el-Bedri radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Müslüman kişi, ailesinin nafakası için harcar ve bundan sevap umarsa bu ona sadaka olur. 3234 Nafaka İbnu Mesud radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Kim ailesine aşure ünü geniş, Cömert davranırsa Allah da ona senenin geri kalan günlerinde geniş davranır. Süfyan Servi der ki, Biz bunu denedik ve öyle bulduk. 3235 Tasadduk ve İnfaka Teşrik, Halise İbni Ehb Allah'u an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Sadaka verin, Kişinin eline parayı alıp sadaka olarak vermek üzere çıktığı ve fakat kendisine bağışta bulunulan kimsenin bunu dün getirmiş olsaydın kabul ederdim. Ama şu anda ona ihtiyacım yok diye cevap vereceği ve böylece sadakasını kabul edecek bir kimseyi bulamadan sadakası elinde olduğu halde geri döneceği zaman yakındır. 3236 Tasadduk ve İnfaka teşvik. Ebu Misar adı Allah'u an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Muhakkak ki insanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki, o vakit kişi altından sadaka ile çarşı pazar dolaşırsa bunu kendisinden sadaka olarak kabul edecek tek kişi bulamaz. O zaman, tek bir erkeğe 40 tane kadının tar olduğunu ve kadınların çokluğu ve erkeklerin azlığı sebebiyle ona sığındıklarını görürsün. 3237 Tasadduk ve İnfaka Teşvik H.Z. Ali Radiyallahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Sadaka vermede acele edin. Çünkü bela sadakanın önüne geçemez. 3238 Tasadduk ve infaka teşvik. Hz. Enes rivayatı Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Allah arzı yarattığı zaman ağaç sallanmaya tıpkı bir hurma ağacı gibi saat ola yalpalar yapmaya başladı.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 ateşten daha ağır bir şey yarattım mı diye yine sordular haktaala evet dedi suyu yarattım sudan daha şiddetli bir şey yarattım mı dediler haktaala tekrar cevap verdi evet Rüzgarı yarattım rüzgardan daha şiddetli bir şey yarattım mı diye yine sordular hak ala evet insan oğlunu yarattım dedi ve devam etti eğer o Sağ eliyle sadaka verir. Sol eli görmeyecek kadar gizlerse daha şiddetlidir. 3239 Tasadduk ve infaka Teşvik İm'i Ömer Rabiallahu Anh'ıma anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam minberde. Sadakadan ve dilenmeye tevessül etmemekten bahsettiği sırada. Üstteki el. Alttaki elden hayırlıdır. Buyurdu. Üstteki infak eden alttaki de dilenen demektir. 3240 Tasadduk ve İnfaka Teşrik Adil İbni Hatim Rabiallahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu ve Selam Yarım hurma ile de olsa kendinizi ateşten koruyun buyurdu. 3241 Tasadduk ve İnfaka teşvik Bir rivayette de Sizden kim? Bir yarım hurma ile de olsa ateşten korunabilirse? Bunu yapsın buyurmuştur. 3242 Tasadduk ve İnfaka Teşrik, Ebu Hüreyre radıyallahu Allah'u An anlatıyor. Bir gün, Ey Allah'ın Resulü! Dendi, hangi sadaka daha üstündür? Fakirin cömert değildir. Sen bakımıyla, mükellef olduklarından başla. 3243, Tasadduk ve İnfaka teşvik Said İbni Müseyyib Rab'i Allah'u An anlatıyor. Sad İbni Ubadir Allah'u An. Resulullah Aleyhissalatu vesselam gelerek sordu. Senin hoşuna giden sadaka hangisidir? Şu cevabını verdi. 3244. Tasadduk ve infaka teşvik. Zeyd ibn Eriklandı abi Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki dilenci at üzerinde de gelse ona sadaka verin. 3245. Tasadduk ve infaka teşvik. Ebu Davud'daki bir rivayete Dilenci için bir hak vardır. Ad üzerinde de gelse bile buyurmuştur. 3246 Tasadduk ve İnfaka Teşvik H.Z. Ebu adı Allahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki Mal sadaka ile eksilmez. Allah affı sebebiye kulun izzetini artırır. Allah için mütevazi olan bir kinseyi Allah yüceltir. 3247 Tasadduk ve infaka teşvik. Hz. Cabir bin An anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam re hurma mahsülünden her oy vasık miktara fakirler için bir saltım hurmanın merkezine asılmasını emretti. 3248. Tasadduk ve infaka teşvik. Amr İbn Ali an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam re bir gün elinde asası olduğu halde çıktı. Adamın yeri çürüklü bir kurma salkımı asmış idi. Aleyhissalatu ve selam salkımı deneni durtuyor ve bu sadakanın sahibi keşke bundan daha iyisini tasadduk etmek isteseydi. Bu sadakanın sahibi kıyamet günü çürük kurma yiyecek diyordu. 3249. Tasadduk ve infakat Teşrik H Z C1. an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a üstü başı yok. Ayakları çıplak. Sadece kaplan postu gibi çizgili bedey peştamalı veya abalarına sarılmış. Kılıçları boyunlarında asılı oldukları halde hepsi de mudarlı olan bir grup geldi. Onların bu fakir ve sefil halini görmekten Resulullah ve Vesselam'ın gözü değişti. Odasına girdi tekrar geri geldi. Hazreti Bilal'e ezan okumasını söyledi. O da ezan okudu. Sonra ikamet getirdi, namaz kılındı. Aleyhisselatu ve Selam namazdan sonra cemaate hitap etti ve Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratıp, ondan devcesini halk eden ve ikisinden de pek çok erkek ve kadın var eden Rabbimizden korkun. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'ın da akrabanın haklarına ayetsizlikten de sakının. Allah şüphesiz! Hepinizi görüp gözetmektedir. Nisa bir ayetini okudu. Bundan sonra Haşir suresindeki şu ayeti okudu. Ey insanlar! Allah'tan korkun. Herkes yarım hazırladığına baksın. Allah'tan korkun. Çünkü Allah işlediklerinizden haberdardır. Haşir 18 Resulullah sözüne devamla. Kişi dinarından, dirheminden, geleceğinden, birsa buğdayından, Girse hurmasından tasaddukta bulunsun. Hiçbir şey olmayan. Yarım hurma da olsa mutlaka bir bağışta bulunmaya gayret etsin buyurdu. Derken ensardan bir zat. Neredeyse taşıyamayacağı kadar ağır bir bohça ile geldi. Sonra halk sökün ediverdi. Herkes bir şey getirmeye başladı. Öyle ki. Az sonra biri yiyecek. Diğeri yiyecek maddesinden müteşekkil iki yılın meydana geldiğini gördüm. Resulullah ve Vesselam memnun kalmıştı. Yüzünün yaldızlanmış gibi parladığını gördüm. Şöyle buyurdular. İslam'da kim bir hayırlı yol açarsa, ona bu hayrın ezri ile, kendisinden sonra o hayr işleyenlerin ezrinin bir misli verilir. Bu, onların ezrinden hiçbir şey eksiltmez de, kim de İslam'da kötü bir yol açarsa, ona bunun günahı ile, Kendinden sonra onu işleyenlerin günahı da verilir. Bu da onların günahından hiçbir eksilmeye sebep olmaz. 3.250 Tasadduk ve İnfaka Teşrik H.Z. Ebu Hüreyre radıyallahu anh an atıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Bir adam, bu gece mutlaka bir sadaka vereceğim. Değil, sadakasıyla çıktı. Fakat farkına varmadan onu bir hırsızın avucuna sıkıştırdı. Sabah olunca herkes, bu gece bir hırsıza sadaka verilmiş diye dedikodu yaptı. Adam, ya Rabbi bir hırsıza sadaka verdiğim için sana hamlediyorum dedi ve ilave etti. Ancak mutlaka bir sadaka daha vereceğim. Yine sadakasıyla çıktı. Gece karanlığında bu sefer de bir zaniyenin avucuna sıkıştırdı. Sabahleyin herkes, bu gece bir zaniyeye sadaka verilmiş diye dedikodu yaptı. Adam, Allahım bir hırsız ve doniye'ye sadaka verdiğim için sana hamdolsun. olsun. Yine de bir sadaka da bulunacağım. Dedi. Sadakasıyla birlikte sokağa çıktı. Karanlıkta bu sefer de bir zenginin eline sıkıştırdı. Sabahleyin herkes, bu gece bir zengine sadaka verilmiş. Diye dedi kodu yaptı. Adam, Allahım, bir hırsız. Bir zaniyeye ve bir zeynine sadaka verdiğim için sana hamd ediyorum. Dedi. Bir haret rüyasında ona gelip şöyle denildi. Senin sadakaların kabul edildi. Şöyle ki. İhlasla. Yani Allah rızası için vermeyen sebebiyle hırsızın hırsızlıktan vazgeçip iffete gelmesi. Zaniye'nin zinadan vazgeçmesi. Zenginin ibret alıp Allah'ın kendine verdiklerinden tasadduk etmesi umulur. 3251 Sadakanın ahkamı, H.Z. Ebu Hüreyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Sadakanın en hayırlısı zenginlik halinde verilendir. Nafakasını vermek zorunda olduklarından başla, yine Hazreti Ebu Hüreyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam bir gün sadaka nafaka vermeyi emretmişti. Bir adam, ey Allah'ın Resulü, Dedi yanımda bir dinarım var. Onu kendine tasadduk et. Kendine fakan için haca. Buyurdu. Adam. Yanımda bir dinar daha varsa. Dedi. Aleyhisselatü vesselam. Onu da çocuklarına tasadduk et. Buyurdular. Adam tekrar. Bir başka dinarım daha varsa. Deyince. Onu da revcene tasadduk et. Emrettiler. Adam bu sefer. Başka bir dinarım daha varsa. Dedi. Aleyhisselatü Vesselam, onu da hizmetçine tasadduk et deyince, adam tekrar atıldı. Bir başka dinarım daha varsa, Aleyhisselatü Vesselam, onu nereye verileceğini sen daha iyi bilirsin cevabını verdi. 3252, Sadaka'nın Ahkamı, H.Z. Ebu Sayyidi Hudbi Allahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sadaka vermeyi emrettiği sırada merçide, Düşük kıyafetli bir adam girdi. Halk bağışta bulundu. Resulullah aleyhissalatu vesselam adama iki parça giyecek verdi. Sonra halka tekrar sadaka verin diye hitap etti. Derken o adam üzerindeki iki parçalık elbisesinin bir parçasını çıkarıp sadaka olarak attı. Resulullah aleyhissalatu vesselam. Benim kılık kıyafetini düşük görerek iki parça giyecek verdiğim şu adamı siz de görüyor musunuz? Sadaka verin dediğim zaman, kendisini az önce verdiğim iki parçadan birini çıkarıp sadaka olarak attı. Resulullah adama yönelip elbiseni al dedi ve adamı niye böyle yapıyorsun? Diye azarladı. 3253 Sadakanın ahkamı H.Z. cabir Allahu Allah'ın anlatıyor. Adamın yedi yumurta büyüklüğünde bir altın getirip, Ey Allah'ın Resulü! Şunu bir de ele geçirdim. Bunu alın. Tasadduk ediyorum. Bundan başka bir şeyim de yok dedi. ve vesselam memnuniyetsizliğini ifade için ondan gözünü çevirdi. Sonra adam Resulullah'ın sağ tarafından yaklaşıp aynı şeyleri söyledi. Efendimiz! Yine adamdan gözünü çevirdi. Adam bu sefer sol tarafından yaklaştı. Aynı şeyleri söyledi. Resulullah yine adamdan gözünü çevirdi. Sonra adam arka cihetinden yine yaklaşıp önceki sözlerini aynen tekrar etti. Bunun üzerine aleyhissalatu vesselam onu aldı ve adam attı. Eğer de ölseydi canını yakacaktı. Buyurdular ki, ''Biriniz bütün sahip olduğu serveti getirip, ''Bunu sadaka olarak veriyorum.'' diyor ve sonra da oturup halka avuç açıyor. ''Hayır.'' Sadakanın hayırlısı zenginlikten sonrakidir. 3254 Sadakanın ahkamı H.Z. Ayşe Allahu Anh'a anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki Eğer kadın evin yiyeceğinden zarar vermeyecek şekilde infak ederse kadın infak ettiği için erkekte kazandığı için sevaba kavuşurlar. Malı koruyan vekin hale için de aynı şekilde sevap vardır. Bunlardan birinin sevabı diğerinin sevabından hiçbir şey noksanlaştırmaz. 3255 Sadakı'nın ahkamı Ebu İmam Allahu An anlatıyor. Resulullah ve Vesselam, kadın kocasının evinden, onun izni olmadan infak edemez. Buyurmuştu ki sordular. Ey Allah'ın Resulü, yiyecek de veremez. Evet buyurdular. O, mallarımızın en kıymetlisidir. 3256, Sadakı'nın ahkamı, Abdullah İbnu Ham İbni As-ı Radiyallahu Anh'ıma anlatıyor. Resulullah Aleyhi Salatu ve selam, kadının ihsanda bulunması, ancak kocasının izniyle caizdir. Buyurdular. 3257, Sadakı'nın ahkamı, bir rivayette şöyle buyurmuştur. Koca, kadının ismetinin nikahına sahipse, Kadının kendi malında da tasarrufu cahil olmaz. 3258. Sadakının ahkamı. Ebu Musa radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Müslüman emin hale, kendisine emredilen malı, gönül hoşluğu ile verdiği takdirde tasadduk edenlerden biri olur ve sevaba iştirak eder. 3259. Sadakının ahkamı. Hz. Ömer radıyallahu an anlatıyor. Ben Allah yolunda bir at tasadduk etmiş idim. Ona sahip olan kişi, hayvanın bakımını ihmal etti. Bunun üzerine atı satın almak istedim. Biraz ucuza sata diye düşünüyordum. Önce Resulullah ve vesselama bir sorayım dedim. Sakın ha! buyurdu. Ne onu satın al ne de sadakana dön. Hatta onu sana bir birheme verse bile. Zira sadakasına dönen, kustuğuna dönen gibidir, buyurdular. Muadda'nın bir rivayetinde şu ziyade vardır. Sadakasına dönen, kusmuğuna dönen, köpek gibidir. 3260, sadakanın ahkamı, i̇bn Abbas radıyallahu anhüme anlatıyor. Bir adam gelerek, Ey Allah'ın Resulü, annem vefat etti. Ben onun için tasaddukta bulunsa ona faydası olur mu? diye sordu. Aleyhisselatü Vesselam. Evet deyince. Adam. Benim bir meyveliğim var. Sizi şahit kılıyorum. Onu annem için tasadduk ediyorum dedi. 3261. Sadakanın ahkamı. Sad İbni Übade adıya Allah'u an anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü dedim. Annem vefat etti. Onun adına yapacağım sadakanın hangisi ebdaldir? Su buyurdular. Bu cevap üzerine saat bir kuyu kazdı ve bu kuyu Sa'd'ın annesi için dedi. 3262 Sıla-i Rahm H.Z. Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah ve vesselam buyurdular ki Rahim arşa asıldır. Der ki Kim beni sıla ederse Allah da ona sıla etsin. Kim benden koparsa Allah da ondan kopsun. 3263 Sıla-i Embuller eradıye Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve Sellem buyurdular ki kim rızkının Allah tarafından genişletilmesini, edelinin uzatılmasını isterse sıla-i rahim yapsın. 3264. Sıla-i rahim Tirmizi ve Klibaet şöyle. Nesebinizden sıla-i rahim yapacaklarınızı öğrenin. Virasıla-i rahim akrabalarda sevgi, malda bolluk, ömürde uzamadır. 3265, Sıla-i Rahm, Meymun er Allahu Anh'a anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu ve Selam'dan izin almadan bir cariye azat ettim. Resulullah'ın benimle kalma günü gelip, beraber olduğumuz zaman, Ey Allah'ın Resulü! Cariye mi azat ettim? Fark ettiniz mi? Dedim. Sahimi mi söylüyorsun? Bunu yaptın mı? Dedi. Ben, evet deyince keşke onu daniyorma verseydin senin için daha hayırlı olacaktı buyurdular 3266 Isla İbrahim Kelman İbn Amir Radiyallahu An anlatıyor Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki fakirlere yapılan tasadduk bir sadakadır. Amabilah malani akrabaya yapılan ikidir. Biilik Isla İbrahim diğeri sadaka 3267 Erkeğin hanımı üzerindeki hakları, H.Z. adı radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Şayet ben bir insanın başka bir insana secde etmesini emredecek olsaydım, kadına, kocasına secde etmesini emrederdim. 3.268 Erkeğin hanımı üzerindeki hakları, H.Z. Hüreyre radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Hangi kadın, kocası kendisinden razı olarak vefat ederse, cennete girer. 3269, erkeğin hanımı üzerindeki hakları, Ebu Hüreyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Nefsin kudret elinde olan zat zülcelale emin edelim. Bir erkek hanımını yatağa davet ettiğinde kadın imtina edip gelmezse, Kocası ondan razı oluncaya kadar semada olan melekler ona gazap ederler. 3270. Erkeğin hanımı üzerindeki hakları. Bir başka rivayette şöyle denmiştir. Erkek, kadını yatağına çağırır. Kadın da gelmeye yanaşmaz. Erkek öfkelenmiş olarak sabahlarsa, melekler sabaha kadar bir rivayette yatağa gelinceye kadar kadına lanet okurlar. 3271. Erkeğin hanımı üzerindeki hakları. Bir başka rivayette, kadın, küskünlükle kocasının yatağından ayrı olarak sabahlarsa, melekler onu lanetler denmiştir. 3272. erkeğin hanımı üzerindeki hakları, yine Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, dendi. Hangi kadın daha hayırlıdır? Kocası bakınca onu sürura gark eden, emredince itaat eden nefis ve malında, Kocasının hoşuna gitmeyen şeyle ona muhalefet etmeyen kadın diye cevap verdi. 3273 Erkeğin Hanımı Üzerindeki Hakları H.Z. Ömer Allahu An anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, Erkeğe hanımını ne sebeple dövdüğü sorulmaz. 3274 Erkeğin Hanımı Üzerindeki Hakları H.Z. Ömer Allahu An anlatıyor. Safwan i̇bn Murad al-Rabiyya Allahu amin hanımı, yanında Safwan da bulunduğu bir anda Resulullah aleyhissalatu ve selam gelerek, ey Allahın Resulü! namaz kıldığım zaman kocam beni dövüyor, oruç tuttuğum zaman da orucumu bozduruyor, güneş doğuncaya kadar da sabah namazı kılmıyor. dedi. Resulullah aleyhissalatu ve selam hanımının bu söyledikleri hakkında Safwan'a sordu. Safwan. Ey Allah'ın Resulü, namaz kıldığım zaman döylüyor sözüne gelince, o zaman bir recate uzun iki sure okuyor. Halbuki ben bunu yasakladım dedi. Resulullah kadına, insanlara tek surenin okunması yeterlidir buyurdu. Saflan devam etti. Oruç tuttuğum zaman boz duruyor sözüne gelince, hanımım oruç tutup duruyor. Ben gencim. hep sabre demiyorum dedi. Aleyhissalatu ve selam. Bir kadın kocasının izni olmadan nafile oruç tutamaz. buyurdular. Saflan devamla güneş doğuncaya kadar sabah namazı kılmadığım sözüne gelince bir gece çalışan bir aileyiz. Bunu herkes biliyor. Sabaha yakın yatınca güneş doğuncaya kadar uyanamıyoruz diye açıklama yaptı. Aleyhissalatu ve selam. Ey Saflan! uyanınca namazını kıl buyurdular. 3275 erkeğin hanımı üzerindeki hakları Ebu Berk İbn-i anlatıyor. H.Z. Ali Rab'iyallahu an ibnu i Alay'de dedi ki Sana kendimden ve Resulullah aleyhisselatu ve selamın kızı Fatıma Rab'iyallahu an adam ki o babasına ailesinin en sevgili olanı idi bahsedeyim mi? Evet bahsedin dedim. Bunun üzerine Fatıma Allahu anh'a değirmen çevirirdi. Elinde yaralar meydana gelirdi. Kırıba ile su taşırdı. Bu da boynunda yaralar açtı. Evi süpürüyordu. Üstü başı toz toprak oldu. Bu sıralarda Resulullah'a bir kısım köleler getirilmişti. Fatıma'ya babana kadar gidip bir köle istesen dedim. Gitti. Aleyhisselatu ve Selam'ın yanında bazılarının konuşmakta olduklarını gördü ve geri döndü. Ertesi gün Resulullah Fatıma'ya gelerek, ''Kızım ihtiyacı neydi?'' diye sordu. Fatıma sükür edip cevap vermedi. ''Ben araya gidip, ben anlatayım ey Allah'ın Resulü.'' Dedim ve açıkladım. Fatıma'nın değirmen kullanmaktan elleri yar oldu. Kırba ile su taşımaktan da omuzları incindi. Köleler gelince ben kendisine, size uğramasını, sizden bir hizmetçi istemesini ve böylece biraz rahatta kavuşmasını söyledim. Bu açıklamam üzerine Resulullah, ey Fatıma, Allah'tan kork, Allah'a olan farzlarını eda et, aile işlerini yap. Yatağına girince 33 kere Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 33 kere Allahu Ekber de, böylece hepsi yüz yapar. Bu senin için hizmetçiden daha hayırlıdır, buyurdular. Fatıma radıyallahu anha, Allah'tan ve Allah'ın Resulünden razıyım dedi. Resulullah ona hizmetçi vermedi. 3276, kadının koca üzerindeki hakkı, Ebu Hüreyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Kadınlara hayır ha olun. Zira kadın bir eyeyi kemiğinden yaratılmıştır ege kemiğinin en eğri yeri yukarı kısmıdır. Onu doğrultmaya kalkarsan kırarsın. Kendi haline bırakırsam eğri halde kalır. Öyleyse kadınlara hayar ha olun. 3277 Kadının koca üzerindeki hakkı An-ı İbn-i Ahas an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Kadınlara karşı hayar ha olun. Çünkü onlar sizin yanınızda esirler gibidirler. Onlara davranmaktan başka bir hakkınız yok. Yeter ki onlar açık bir çirkinlik işlemesinler. Eğer işler derse yatakta yalnız bırakın ve şiddetli olmayacak şekilde dövün. Size itaat eder haklarında aşırı gitmeye bahane aramayın. Bilesiniz. Kadınlarınız üzerinde hakkınız var. Kadınlarınızın da sizin üzerinizde hakkı var. Onlar üzerindeki hakkınız. Yatanızı istemediklerinizde çiğnetmemeleridir. İstemediklerinizi evlerinizi almamalarıdır. Bilesiniz onların sizin üzerinizdeki hakları. Onlara yiyecek ve yiyeceklerinde davranmanızdır. 3278 Kadının koca üzerindeki hakkı, Hakim i̇bn Muaviye babası Muaviye Rabi'ye Allahu Ami'ten anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü! Dedim. Bizden her biri üzerinde. Zevcesinin hakkı nedir? Kendini yiyince ona da yedirmen. Giydiğin zaman ona da giydirmen. Yüzüne vurmaman. Takvih etmemen. Evin içi hariç onu terk etmemen. 3279 Ümmüzer Hadisi H.Z. Ayşe Allahu anh'a anlatıyor. 11 kadın oturup, kocalarının ahvalini haber vermeden ve hiçbir şey gizlemeyecekleri hususunda birbirlerine kesin söz verip anlaştılar. Birincisi öğrenmederek. Benim kocam Yalçın B.L.R. dağın başındaki zayıf bir devenin eti gibidir. Kolay değil ki çıkılsın. Semih değil ki götürülsün dedi. Yani kocasının sert mizaçlı, huysuz, gururlu oluşuna, ailenin kendisinden istifade etmediğine işaret etti. İkincisi de zenmederek, ben kocamın haberini faş etmek istemem. Çünkü korkarım. Eğer zikretmeye başlarsam büyük küçük her şeyini söyleyip bırakmamam gerekir. Bu ise kolay değil dedi. Bu sözüyle kocasının çok kötü olduğuna işaret etti. Üçüncüsü, ziyam ederek benim kocam uzun boyludur. Konuşursam boşanırım. Konuşmazsam muallakta bırakılırım dedi. Burak kocasının akılcakıt olduğunu belirtmek istedi. Dördüncüsü överek, kocam kihame gecesi gibidir. Ne sıcaktır, ne soğuktur, ne korkulur, ne usanılır dedi. Beşincisi, kocam içeri girince pars, dışarı çıkınca arslan gibidir. Bana bıraktığı ev işlerinden hesap sormaz dedi. Altıncısı, kocam, elini üst üste katlayıp çok yer. İçti mi sömürür, yattı sarınır, Benim kederim anlamak için elbiseme elini sokmaz. Bu da kocasının kendisiyle ilgilenmediğini, yiyip içmekten başka bir şey düşünmediğini söylemek ister. Yedincisi. Kocam tohumsuzdur, erlik yapmaktan acizdir. Her dert onundur. vücudunda çeşitli hastalıklar var. Başım erer, vücudumu yaralar. Bunları yapmak için her şeyi toplar, her eline geçeni kullanır. Vurur dedi. Sekizincisi. Onun vücuduna dokunmak tavşana dokunmak gibi yumuşaktır. Güzel kokulu bitki gibi hoş kokar dedi. Dokuzuncusu, kocamın direği yüksektir, evi rahattır. Kılıcının kını uzundur, boylu posluyudur. Ocağının külü çoktur. Evi meclise yakın misafirperver bir adamdır dedi. Onuncusu, kocam maliktir. Hem de ne malik. Artık akıl ve hayalimizden geçen her hayra maliktir. Onun çok devesi vardır. Develerin çökecek yerleri çok. Yaylakları azdır. Çalgı sesini duydular mı helak olacaklarını anlarlar. Yani develer yayılmaya salınmaz. Kesilmek üzere bekletilir. Çalgı ve eğlence sesi duyunca kesileceklerini anlarlar demektir. On birincisi. Kocam Ebu Zehri'dir. Ananı Ebu Zehri'dir. Anlatayım. mı? zinetlerle doldurdu. Bazılarımı yağla tombullaştırdı. Beni hoşnut kıldı. Kendimi bahtiyar ve yüce bildim. O beni şık denen bir dağ kenarında bir miktar davarla geçinen bir ailenin kızı olarak buldu. Beni atları kişiyen, develeri böğüren, ekimleri sürülüp taneleri harmanlanan müreffeh ve mesut bir cemiyete getirdi. Ben onun yanında söz sahibiyim. Hiç azarlanmam. Akşam yatar sabaha kadar uyurum. Doya doya süt içerim. Ebu Zevr'in annesi de var. Ümmü Ebu Zevr. Ama o ne annedir. Onun zahiri anbarları büyük. Hararları iri. Eli geniştir. Ebu Zevr'in oğlu da var. Ama ne nezaketli gençtir o. Onun yattığı yer. Kılıcı çekilmiştim gibidir. Onu dört aylık bir kuzunun tek budu doyurur. Az yer. Ebu Zerin bir de kızı var. Ama o ne terbiyelidir. Babasına itaatkardır. Anasına da itaatkardır. Vücudu elbisesini doldurur. Endamı ile kumara akranlarını çatlatır. Ebu Zerin bir de cariyesi var. O ne sadakatli, Ne iyi cariyedir. Aile sırrımızı kimseye söylemez. Elimizin azığını asla ifsat ve israf etmez. Evimizde çer bırakmaz. Temiz sutar namusludur. Eve kiv getirmez. Bir gün ebu zev elden çıktı. Her tarafta süt, tulumların yağ çıkarılmak için çalkalanmakta idi. Yolda, bir kadına rastladı. Kadının beraberinde Pars gibi çevik iki çocuğu vardı. Koltuğunun altından kadının memeleriyle oynuyorlardı. Kocam bu kadını sevmiş olacak ki beni bıraktı. Onunla evlendi. Ondan sonra ben de şeref sahibi bir adamla evlendim. O da güzel ata binerdi. Hattim bırağını alır ve akşam üzeri deve ve sığır mevinden birçok hayvan sürer. Bana getirirdi. Getirdiği her çeşit. Hayvandan bana bir çift verirdi. Bu kocam da bana, ey Ümmü Zevr! Ye! iç ve akrabalarını da bulun! Derdi. Ümmü Zevr der ki, Buna rağmen, ben bu ikinci kocamın bana verdiklerinin hepsini bir araya toplasam, Ebu Zer'in en küçük kabını dolduramaz. Bu hadisi rivayet eden Hazreti Ayşe der ki, Resulullah Aleyhisselatu Vesselam gönlümü almak için, Ey Ayşe! buyurdular. Ben sana Ebu Zehr'in Ümmü Zer'in nispeti gibiyim. Şu farklı ki Ebu Zehr Ümmü Zer'i boşamıştır. Ben seni boşamadım. Biz beraber yaşayacağız 3280 Ünlüzer hadisi H.Z. Cabir radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Bir mümin erkek, bir mümin kadına buğzetmesin. Çünkü onun bir huyunu beğenmezse başka bir huyunu beğenir. 3281 Ünlüzer hadisi İbn Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah ve Vesselam. Ey kadınlar topluluğu ben. Akıl sahiplerine aklı ve dinine kız olanlardan galebe çalan sizin kadarını hiç görmedim demişti. İçlerinden dirayetli bir kadın. Bizim aklımızın ve dinimizin noksanlığı nedir diye sordu. Aklımızın noksanlığı. Şahitlikte. iki kadının şehadetinin bir erkek şehadetine denk olmasıdır. Dindeki noksanlık ise. Ay hali sebebiyle Ramazan'da oruç, yemenize bazı günler namaz kılmamamızdır cevabını verdi. 3.282 Ünlüzer Hadisi Üsame İbni Zeyd radıyallahu anhüma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Erkeklere kendinden sonra kadınlardan daha zararlı bir fitne bırakmadım. 3.283 Ünlüzer Hadisi Mutarrıf İbni Abdullah'ın anlattığına göre, bu zatın iki hanımı vardı. Bunlardan birinin yanından çıkmıştı. Geri dönünce, hanımı, falan hanımın yanından geliyor olmalısın, dedi. Bu tarif? Hayır, dedi İmran İbni Hüseyin'in yanından geliyorum. O bana Resulullah'ın şu sözünü mekletti. Cennet sakinlerinin en azı kadınlardır. 3.284 Ümmüller hadisi, Ebu Said Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve buyurdular ki şüphesiz ki kıyamet günü Allah'ın en çok ehemmiyet vereceği emanet kadın koca arasındaki emanettir. Kadınla koca bir birlikle içli dışlı olduktan sonra kadının sırlarını erkeğin nechretmesi o gün en büyük ihanettir. 3285 Ümmiyel Fatihî. T.Z. Allahu Anh'a anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam bana, ben, senin bana kızdığın ve benden razı olduğun zamanları biliyorum buyurdular. Ben, bunu nereden anlıyorsunuz diye sordum. Benden razı oldun mu bana? Hayır Muhammed'in Rabbine emin olsun. Diyorsun. Bana öfkeli olunca. Hayır. İbrahim'in Rabbine emin olsun. Diyorsun dedi. Ben. Doğru. Ey Allah'ın resulü. Ben sadece senin adını terk ederim dedim. 3286 Sohbet Adabı H.Z. Ebu Hüleyre Allahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatü Vesselam buyurdular ki Sakın zanna yer vermeyin. Zira zan Sözlerin en yalanıdır. Tecessüs etmeyin. Haber koklamayın. Rekabet etmeyin. Haseleşmeyin. Birbirinize buğz etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, Allah'ın emrettiği şekilde kardeş olun. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona ihanet etmez, zulmetmez, onu mahrum bırakmaz, onu tahkip etmez. Kişiye şer olarak Müslüman kardeşini tahkip etmesi yeterlidir. Her Müslümanın malı, kanı, verir, diğer Müslümana haramdır. Allah sizin suretlerinize ve kalıplarınıza bakmaz. Fakat kalplerinize ve analerinize bakar. Takva şuradadır. Eliyle göğsümü işaret etti. Sakın ha. Birinizin satışı üzerine satış yapmayın. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Bir Müslümanın kardeşine 3 günden fazla küsmesi helal olmaz. 3.287 Sohbet Adabı Yine Ebu Hüreyre Rabi'ye Allah'u An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu selam buyurdular ki Müslümanın Müslüman üstündeki hakkı beştir. Selamını almak. Hasta ziyaretine gitmek. Cenazesine katılmak. Davetine icabet etmek. Hapşırınca yerham Allah demek. Müslümin bir rivayetinde şu ziyade vardır. Eğer seni davet ederse icabet et. Senden nasihat talep ederse ona nasihat et. 3.288 Sohbet Adabı Ebu Musa Rabi'ye Allah'u An anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, Açı buyurun. Hastayı ziyaret edin. Esirleri hürriyetine kavuşturun. 3289 Sohbet Adabı, Ebu Zevr radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, Ey Ebu Zevr! Maruftan iyilik, hiçbir şeyi hakir görme. Hatta bir kardeşini güler bir yüze karşılaman bile basit bir şey değildir. Et satın aldığın veya bir tencere kaynattığın zaman suyunu artır. Ondan komşuna bir avuç kadar da olsa ver. 3290 Meclis Oturma Adabı Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam bir gün. Sakın yollara oturmayın. Buyurmuştu. Ya Resulullah dediler. Oturmadan edemeyiz. Oralarda oturup konuşuyoruz. Mutlaka oturacaksanız yola hakkını verin buyurdu. Bunun üzerine. Ey Allah'ın Resulü. Onun hakkı nedir diye sordular. Gözlerinizi kısmak. Gelip geçeni rahatsız etmemek. Selama mukabele etmek. Emr bil maruf nehi i anil yapmaktır dedi. Hazreti Ömer'den yapılan bir başka rivayette şu ziyade var. Yardım isteyen mazluma yardım edersiniz. Yolun kaybediğine rehber olursunuz. 3.291 Meclis oturma adabı, İbn-i Ömer radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu selam buyurdular ki, üç kişi beraberken, ikisi aralarında hususi konuşmasınlar. Bu, öbürünü üzer. Bu manada bir rivayet İbn-i Mesud radıyallahu anhüme gelmiştir. Hadisi Buhari Müslim Ebu Davud ve Tirmizi kaydetmişlerdi. 3.292 Meclis oturma adabı. Hz. Nesreddin Allahu an anlatıyor. ashab Resulullah Aleyhissalatu vesselam'dan daha sevgili kimse yoktu. Buna rağmen Aleyhissalatu vesselamı gördükleri zaman ayağa kalkmazlardı. Çünkü onun bundan hoşlanmadığını biliyorlardı. 3293. Meclis oturma adabı. He bu İmam-ı Allahu an anlatıyor. Bir gün Resulullah Aleyhissalatu vesselam yanımıza geldi. Elinde de bir asa değnek vardı. Biz ayağa kalktık. Yabancıların birbirlerini büyüklemek için ayağa kalkmaları gibi ayağa kalkmayın. Buyurdu. 3.294 Meclis Oturma Adabı Ebu Miçzel Zahimehullah anlatıyor. H. Z. Muaviye radıyallahu anh. İbn-i Zübet ve i̇bn Amir radıyallahu anh'ın yanlarına geldi. i̇bn Amir ayağa kalktı. İbn-i oturdu kalkmadı. Hazreti Muaviye radıyallahu anh, İbn-i Amir'e, otur. Zira Resulullah ve vesselamın, insanların kendisi için ayağa kalkmalarından hoşlanan kimse ateşteki yerini hazırlasın buyurduğunu işittim dedi. 3295, Meclis oturma adabı, İbn-i Ömer radıyallahu anh'ıma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, sizden kimse, bir başkasını yerinden kaldırıp sonra da oraya oturmasın. Ancak halkayı genişletin. Yer açın. Allah da size genişlik versin. Birisi yerinden kalkacak olsa. Abdullah İbn Ömer radıyallahu anhüma. Oraya oturmazdı. 3296 Meclis Oturma Adabı. Ve İbni Huzeyfe Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki. Bir kimse ihtiyacı için çıkar sonra geri dönerse önceki yerine oturmaya herkesten ziyade has sahibidir. 3297 Meclis oturma adabı Cabir İbn Semurey radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam'a geldiğimiz zaman halkanın sonuna otururduk. 3298 Meclis oturma adabı Ân İbn Şüeyhan Ebî Hiccî bihi radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, bir kimsenin izin almadan iki kişinin arasına oturması helal olmaz. Tirmizinin rivayetinde, izinleri olmadan iki kişinin arasına açması kişiye helal olmaz şeklinde gelmiştir. 3.299 Meclis Oturma Adabı Ebu Sayyidil Hurdi Allahu An anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, Meclislerin en hayırlısı geniş olanıdır. 3300 Meclis Oturma, Adabı, Ebu İcrez anlatıyor. Bir adam halkanın ortasına oturmuştu. Huzeyfet-i Mügeman'da Allahu Anh dedi ki, Halkanın ortasına oturan, Muhammed ve selamın diliyle lanetlenmiştir.